Sabah 94.9 Açık Radyo'da bir cuma daha canlı yayında Sinefil'le karşınızdayız. Ben Melis Behlil. Ben Yeşim Burul. Bu hafta programımızı Erika Badu'dan Tyrone adlı parçayla açtık. Bu hafta gösterime giren yılın çok konuşulan filmlerinden Moonlight Ayışığın'dan kullanılan parçalardan biriydi. Evet bu hafta e, vizyon açısından biraz e, nitelikli filmler olmakla beraber e, Yücelik olarak <gülüyor> daha e, düşük bir hafta Ama pek çok alternatif gösterim ve festivaller tabii ki devam ediyor Onlara geçmeden önce her zaman olduğu gibi iletişim bilgilerimizi vermek istiyorum size Açık Radyo'nun telefon numarası 212 alan kodu 343 4040 Programımızın e-posta adresi ise Sinefiller Ayrıca bu haftaki program destekçimiz Dilek Bektaş'a da çok teşekkür ediyoruz. Evet bu hafta Yeşim'in de dediği gibi az film var sadece 3 film var. Ee, bu filmlerden bir tanesi aynı zamanda niye sadece 3 film olduğunu da açıklıyor. Dün gösterime giren Recep İvedik 5. Hatta bu hafta Scorsese'nin yeni filme Silence gösterime girmesi planlanıyordu ama Recep İvedik o kadar ekranı ele geçirmiş durumda ki E Scorsese'ye yer kalmadı. Evet, bütün perdelerde Recep var. Eee velhasıl ama eee enseyi karartmayalım diyorum. Çünkü iki tane başka e, sinefilleri ilgilendirecek türde filmimiz de var. Bunlardan biri müziğiyle başladığımız Moonlight ay ışığı. Ee, senin en çok konuşulan, e, en beklenen filmlerinden biriydi Oscar yarışlarında. E, ismi sıkça geçen e, ve belli kategorilerde ciddi şansı olan bir film. E, bir diğeri ise daha ana akım bir film olmakla beraber e, meraklılarına hitap edecek türde. Evet, Barry Jenkins'in Moonlight adlı filmi e, yaşımın da dediği gibi bu sene... Özellikle Oscar'larda da ama ondan önce de gösterildiği her yerde çok konuşuldu. Jenkins'in ikinci uzun metraj filmi bu. Ve kendi hayatından esinlenerek bir miktar anlattığı bir hikaye. Ama aynı zamanda kendisi gibi Florida'da büyümüş olan... ...bir yazar Terrell Alvin McCraney'nin... ...hiç e, sahneye konmamış olan... ...bir oyununun uyarlaması aynı zamanda... ...In Moonlight Black Boys Look Blue... ...adında bir oyun bu. Ay ışığında siyahi çocuklar... ...mavi görünür. E, filmde de bu... ...satır geçiyor. Filmin başrollerinde... E, bir karakterin üç farklı yaşını canlandıran Trivanta Rhodes, Ashton Sanders ve Alex Herbert var. Onlara Mahershala Ali, Naomi Harris ve Jana Mone eşlik ediyorlar. Ve buradaki oyunculuklarıyla Mahershala Ali ve Naomi Harris Oscar'larda da aday. Mahershala Ali çok ciddi şansı olduğu konuşuluyor. Daha önce de aldı. Bence en garanti kategorilerden biri evet. o. Daha önce aldığı çeşitli ödüller de var zaten. Ee, ara sıra kaçırdığı olduysa da. Altın Küreler'de en iyi dramatik filmi aldı. En son Rotterdam'da seyirci ödülünü aldı. Ee, yardımcı oyuncular hariç en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi görüntü yönetmeni, en iyi kurgu, en iyi müzik ve en iyi uyarlama senaryo dallarında da Oscar adayı. Ee, aslında Mahershala Ali dışında... Bilemiyorum ne kadar alabilecek ama 8 adaylık bu kadar küçük, e, ufak bütçeli, ufak başlayan e, seyahatine bir film için çok büyük bir başarı. Ben uyarlama senaryo kategorisinde de ciddi bir e, şans olduğunu düşünüyorum. E, beni etkileyen taraflarından biri de filmin görüntü yönetimi aslında. Sinematografisinin de çok kuvvetli olduğunu söylemek lazım. E, Barry Jenkins gerçekten çok yetenekli bir yönetmen. Çok zor bir konuyu, farklı bir konuyu. Ve de bugüne kadar farklı bağlamlarda karşımıza çıkmış olan... İşte bu Amerika'daki e, kötü ve zor e, zenci mahallelerinde büyüyen çocukların gençlerin hikayelerini o kadar farklı, bayağı lirik bir dille e, anlattığını da söyleyebiliriz. E, e, ben bu hafta hararetle tavsiye ediyorum Ayşım All Nighter. Evet, e, Florida'da e, yoksul bir mahallede büyüyen, annesi uyuşturucu bağımlısı e, eşcinsel bir çocuğun hikayesi. Önce Ortaokul, i̇lkokul sonu ortaokul başlarında sonra lisede sonra da daha büyüdüğünde tanışıyoruz kendisiyle. Ee, hayatındaki insanların yavaş yavaş değişmesinde bazı şeylerinde nasıl değişmediğini görerek e, oyunculuklar son derece etkileyici. Sinematografi hakikaten e, yani filme de çok çok iyi işliyor. Ama akademi biraz daha gösterişli sinematografi sevdiği için orada çok şans olacağını sanmıyorum. Dediğin gibi senaryo çok çok büyük ihtimal. Hı -hı. Shayron ee... üç dönemini canlandıran üç oyuncu da çok başarılı bence. Evet, evet. Ee, ama adı... maalesef rolün bölünmüş olması en iyi e, erkek oyuncu kategorisinde hiçbirine bir adaylık getiremedi. Evet, maşallah Ali de aslında az görünüyor filmde ama e, çok büyük bir Hı -hı. etkisi var. E, hem karakterin, onun canlandırdığı karakterin zaten baş karaktere de hayatına Hı -hı. damgasını vuruyor diyebiliriz. ...ve filme de maşallah Ali... ...zaten ilk gördüğümüz karakter onunla açılıyor... ...çok etkileyici... ...her ne kadar şimdiye kadar pek çok dizide filmde oynamış olsa da... ...bu filmle hakikaten adını duyurmuş oldu... ...evet haftanın bir diğer iddialı yapımı ise Split... ...parçalanmış M. Night Shyamalan'dan geliyor... Özellikle Şaymalan severleri e, bu hafta sinemaya götürecek film. Başrollerinde James McAvoy, Betty Buckley, Anna Taylor-Joy ile Jessica Sula yer alıyorlar. Evet burada da tam tersi bir durum var. Öbür filmde üç oyuncu tek karakteri oynuyor. Burada 24 kişilikli... eee 23 kişilikli. Bir tane de 24.'ün i̇şte var işte beklenen e, kişilikli bir karakteri tabii tek oyuncu canlandırıyor. Çünkü hepsi aynı vücudun içindeler. James Mcavoy canlandırdığı e, Kevin en azından bir adı Kevin olan e, bir kişi. Gerçek hayatta da bu yani 24 kişiye kadar görülmüş. Görülen en yüksek sayı bu. Ee, ama tabii burada işin içine e, gerilim de giriyor. Zira e, üç kızı kaçırıyor bu e, kişi ve kişiler. E, ve bir yandan da o 24. çok korkunç olan karakter bekleniyor. Kızlar da haliyle bir şekilde kurtulmaya çalışıyorlar. Durumunda farkına varıyorlar. Her geldiğinde başka bir karakteriyle karşılarına çıkan bu e, bedenin. E, Shyamalan bir süredir pek bir toparlayamamıştı kendini işte özellikle de Avatar The Last Airbender'dan sonra ben mesela bir süredir uzak duruyordum ama burada eski formuna döndüğü söyleniyor gişede de çok iyi bir başarı kazandı eleştirmenler tarafından da beğenildi şey malanı özlemiştik geri geldiğine evet. sevindik Eski formunda e, inşallah izleyeceğiz bu hafta. E, haftanın e, son ve geri kalan bütün ekranları e, perdeleri kaplayan filmi de e, biraz önce de söylediğimiz gibi Recep İvedik 5. Yine Şahan Gökbakar'ın başrolünde olduğu filmi e, kardeşi Togan Gökbakar yönetmiş. Başrollerde ona Çağlar Salman, Orkan Varan ve Deniz Ceylan eşlik ediyorlar. Evet, Recep İvedik'in evet, maceraları devam ediyor. Bu sefer de bir gençler olimpiyatına katılmış buluyor kendini. Neredeyse bütün dallarda kendisinin yarıştığı. Yani gişede iyi iş yapacağına şüphemiz yok. Seviliyor Recep İvedik. Bakalım bu sefer daha öncekileri geçebilecek mi diye merak ediyorum evet, sadece. Evet, bandı nereye çıkaracak evet. onu göreceğiz bakalım. Evet, bu hafta itibariyle vizyona giren yeni üç filmimiz bunlar. Şimdi... Splitten parçalanmıştan bir parça dinleyeceğiz. Lucius seslendiriyor. Will the woman. Oh. Uh -huh. Köşeyi üstten dinledik Wilder Woman Bu hafta gösterime giren 3 filmden biri olan Split filminin parçalarından biriydi Evet e, sadece 3 film var sinemalarda ama başka gösterimler de var Tabii If devam ediyor ona ayrıca değineceğiz Ama e, Pera'da başlayan geçtiğimiz hafta bir e, toplu gösterim var Kuyruklu hikayeler sinemanın köpekleri 28 Şubat'a kadar e, sürecek e, onu bir hatırlatmak istedik bir iki hafta önce kısaca bahsetmiştik ama e, sinemalardaki filmlerdeki çeşitli köpek hikayelerini tekrar görmek ya da kaçırdıklarınızı görmek. Ben mesela Beyaz Tanrı'yı hala görmemiştim e, onun gibi farklı filmler var karşımızda bonbon da var mesela. Uh -huh. Evet, e, kuyruklu hikayeler 28 Şubat'a kadar gösterimi devam edecek Peram Müzesi'nin film programı çerçevesinde. E, bir diğer programsa SaturDocs programı e, tekrar başlıyor 25 Şubat'ta başlayacak 6 Mayıs'a kadar devam edecek. E, bu sene Hafıza Merkezi ile işbirliği içerisinde zorlu zorla kaybetmeler e, temasını işliyorlar SaturDocs'ta e, ve bu bağlamda. Gösterilecek ee, çok farklı yerlerden filmler gösterilecek ama ilki bu Cumartesi saat 19'da Zeynel Koç gelecek Ko Cumartesi gelecek Cumartesi pardon ee, 25 Şubat'ta Zeynel Koç ve Jenk Örtülü'nün e, birlikte yönettikleri o iklimde kalırdı acılar. Ee, toplu mezarlarda yakınlarının kemiklerini arayan insanların e, hikayesi ve onları fotoğraflayan belgesel fotoğrafçısının hikayesini bu filmde izleyebilirsiniz. Evet, Saturday Ops'un sekizinci yılı bu ve daha öncekileri kaçırdıysanız bu yakalamak için iyi bir fırsat. Ee, ayda bir gibi bir. Pardon ayda bir değil iki haftada bir düzenleniyor. Ee, hem bir belgesel gösteriliyor hem de onunla beraber bir söyleşi yapılıyor. O iklimde kalır da acılara eşlik edecek olan söyleşi. Hakikat Adalet Hafıza Merkezi hukuk çalışmaları programından Melis Gebeş ile Türkiye'de zorla kaybetmeler ve cezasızlık başlığını taşıyor. Ee, bu sene depo, dokumentarist ve hafıza merkezinin işbirliğiyle hazırlanmış program. Ee, Mayıs'a kadar farklı filmler gösterilecek. Daha önce görmemiş olanlar için ben şöyle bir baktım. Programı özellikle Sedef Düğme iki sene önce film festivalinde gösterilmişti. Ee, tabii vakti yaklaştığında biz de tekrar hatırlatıyor olacağız. Evet, e, bir de geçtiğimiz hafta içerisinde e, Britanya Akademi ödülleri verildi. Bu haftalar. Ee, baftaları e, diğer ödüllere e, pek bir işaret olarak görmesek de Çünkü onlar birazcık daha ada kendi içinde takılıyor diyebiliriz Yine de senin en ön plana çıkan filmleri e, Oscar'da da adı geçen e, filmlerin ön plana çıktığını söyleyebiliriz e, En iyi film e, La La Land'i ...gitti yine ama en iyi... ...Britanya filmi 2017 senesi itibariyle... ...Ben Daniel Blake'e gitti ...Ken Loach'un I, Daniel Blake... ...ki kendisinin ödül alma konuşması da... ...sosyal medyada sıkça paylaşıldı. Evet, e, I, Daniel Blake'in başka... ...adaylıkları da vardı ama oralarda... E, ...Hollywood'dan gelen yapımlar... ...biraz daha baskın çıktılar. E, en iyi Britanya filminde... ...benim gönlüm tabii... E, ...American Honey'den yanaydı, tek adaylığıydı... ...ama... E, Daniel Blake diğer ödülleri La La Land'e kaptırınca orada e, galip çıkması Çok şaşırtıcı olmadı. En iyi yönetmen de La La Land'in olduğu Damien Chazelle. En iyi erkek oyuncu Manchester by the Sea ile Casey Affleck ki artık Oscar'ı alacağına da neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. En iyi kadın oyuncuysa yine La La Land'den Emma Stone. En iyi yardımcı erkek oyuncu Lyne ile Lev Patel. Burada bir sürpriz var. Lyne'ı sevmiş Britanya Akademisi onu söyleyebiliriz. En iyi yardımcı kadın oyuncu ise hiçbir yerde sürpriz olmadığı gibi fansiz ile Viola Davis. Evet bunu daha önce de söyledik. Galiba bu senenin en garanti görülen kategorisi artık bu. Çünkü bir yandan da stüdyo e, Viola Davis'i yardımcı kadın oyuncudan e, sokarak... Kendisi her ne kadar ana oyuncu olsa evet. da biraz diğer adaylara haksızlık yapmanı değil. Evet İngilizce dışında e, yabancı dilde en iyi e, film ödülü ise Son of Saul'a Saul'un oğluna gitti. Bu da geçen senenin Oscar galibiydi. En iyi belgesel ise Ava DuVernay'in 13. filmi oldu. 13. E, Netflix e, belgeseli bu aynı zamanda onu da söyleyelim. Ee, animasyon ödülünü ise en iyi animasyon film ödülünü... ...Kubo and the Two Strings. Kubo ve iki teller aldı. Ee, hakikaten senenin en iyi animasyonlarından biriydi. Bu sene biraz çekişmeli olacak diye konuşuyoruz. Oscar'ların da çekişmeli kategorisi o zaten. Evet en iyi görüntü yönetmenliği yine Lala Land, Linus Sandgren. En iyi orijinal senaryo Manchester by the Sea ile Kenneth Lonergan. En iyi uyarlama senaryoysa yine Lion... Şimdi BAFTA'lardaki bu iki Lion ödülü demin konuştuğumuz muhtemelen Oscar'larda Moonlight'a gidecek, gidecek ödüller. En iyi kurgu Hacks of Ridge ile John Gilbert'a. En iyi prodüksiyon tasarımı ise Fantastic Beasts and Where to Find Them filmine gittim. Kostümü ise Jackie aldı. Ee, ona fark olarak. Ee, makyaj ve saç ise Florence Foster Jenkins'e gittim. Evet, yükselen yıldız ödülü ise Tom Holland'a gitti. Önümüzdeki senelerde herhalde daha çok duyacağız adını. E, ve müzikte de tabii şaşırtıcı olmayan bir şekilde Justin Herbert, La La Land ile aldığı ödülü. İng, e, Britanyalı bir yazar, yönetmen ya da yapımcıdan e, e, böyle ilk çıkış ödülü ise... E, ...bizde de gösterilmiş olan Under the Shadow... E, Gölgenin altında bizde tam olarak hangi isimle gösterildi bilmiyorum ama Babak Anvari'ye gitti. Ee, bir korku e, filmi olarak e, ve Emilio e, ve diğerleri yapımcılarına senenin dikkat çeken yapımlarından biriydi bu da. Evet, haftalar e, zaten bir süredir daha çok Hollywood yapımlarına meylediyor. Bu sene de çok farklı bir durum olmadı. ...Oskarları da az kaldı zaten bu pazar değil bir sonraki pazar gecesi dağıtılıyor olacaklar. Şimdi e, İF'e geçeceğiz. Dün itibariyle başladı. Çarşamba akşamı açılışı yapıldı İF e, Bağımsız Filmler Festivali'nin. E, ve başlangıcıyla beraber bir de e, sansür problemi çıktı ortaya. Şimdiye kadar e, hiç olmamıştı İF'te bu sene... İf'in de başına geldi. Ona da değineceğiz. Filmin yönetmenlerinden bir e, açıklama okuyacağız. Ama oraya geçmeden If Müzik bölümünde gösterilen bir e, Oasis, Oasis belgeseli var. Biz de Oasis'ten Don't Look Back in Anger çalıyoruz size. Oasis'ten dinledik. Don't Look Back in Anger. 94.9 Açık Radyo'da Sinefif programı devam ediyor canlı yayında ve Oasis Supersonic belgeseli e, başlamış olan IF İstanbul'da Matt Whitecross'un yönettiği belgesel IF müzik kapsamında e, seyircilerle buluşuyor. Oasis'in e, hakikaten hızlıca zirveye ulaşması e, Gallagher kardeşlerin belgesesi. Çılgınlıkları e, ve hakikaten e, 90'lar müziğine Britpop'a damgasını vuran e, Oasis üzerine yapılmış en iyi belgesel deniyor bugüne kadar. Özellikle hem müzik belgeseli sevenlere hem de Oasis hayranlarına tavsiye ediyoruz. Evet IF dün itibariyle başladı ve dün itibariyle e, bir kısa film sansüre uğradı. Daha önce de... E, İki senedir bunu konuşuyoruz. Ee, tabii ilk sansür meselesi Antalya'dan çıkmıştı. Sonra bu kitabına da uyduruldu. Ee, bütün yerli filmlerin ki buna kısalar da dahil edildi. Gösterim belgesi alması talep edildi ve o noktada e, sansür uygulanıyor. Yani e, festivallerin eli kolu bağlanıyor. Festivallerin gösterim belgesi olmayan filmleri göstermeleri yasak. Fakat Kültür ve Turizm Bakanlığından gösterim belgesi alması gerekiyor filmlerin. Bu kısa filmde dün gösterilecek olan Dallas Schnitzel, Son Schnitzel başvurduğunda bir takım sahneleri çıkarması şartıyla izin alabileceği söylenmiş. E, filmin yönetmenleri Kaan Aracı ve İsmet Kurtuluş şöyle bir e, yazı yayınladılar. Son Schnitzel'in gösterilemeyecek olması. Uzak gelecekte hayali bir ülkede geçen The Last Schnitzel, Son Schnitzel isimli komedi kısa filmimizle 16 Şubat 2017 tarihinde 16. İF İstanbul Bağımsız Filmler Festivali'nde premier yapmaya hazırlanıyorduk. Festivallerde gösterilmenin hukuki koşulu olarak İstanbul Telif Hakları ve Sinema Müdürlüğü'nden alınması gereken kayıt tescil belgesi için yaptığımız başvuruya 10 Şubat 2017 tarihli Değerlendirme ve Sınıflandırma Kurulu raporunda verilen cevapta bazı sahnelerin çıkartılmasının ve düzeltilmiş filmin yeniden değerlendirilmek üzere kurula sunulmasının istendiğini gördük. İki yıla aşkın süredir üzerinde çalıştığımız, bütün tecrübemizi, kaynaklarımızı, sinemasal bakış açımızı ortaya koyarak hayata Last geçirdiğimizi, Schnitzel, Son, Son Schnitzel'in kayıt tescil belgesi alabilmesi için istenen değişiklikleri yapmama tasarrufunda bulunduk. Dolayısıyla filmimiz, 16. İF İstanbul Bağımsız Filmler Festivali'nde ve ülkemi sınırları içinde yer alan muhtemel başka film festivallerinde gösterilemeyecektir. Filmin seyirciyle buluşamayacak olmasından dolayı üzgünüz. Herhangi bir siyasi siyasiyetimiz olmadığını, sadece özgür düşünceyle hikaye anlatmaya çalışan sinemacılar olduğumuzu buradan bütün açık yürekliliğimizle ifade ediyoruz. Bundan sonraki dönemde filmimizin yurt dışındaki çeşitli film festivallerinde ve sinema platformlarında gösterilmesi için çalışacağımızı kamuoyuyla paylaşmak isteriz. Yani bu şeyden gelen rapordan... ...değerlendirme ve sınıflandırma kurulu raporu... E, ...kuruldan gelen raporda... ...filmin düzeltilmesi kavramının... ...kullanılması gibi... E, ...yani söylem önemli ya... ...hani orada kullanılan dil... ...filminizin şurasını çıkartıp düzeltip tekrar gönderin... E, ...yani hakikaten... E, ...çok arkaik bir... E, ...bakış açısı ve üstüyle karşı karşıya olduğumuzu... E, ...çok net ortaya koyuyor bence... Evet, e, tam hangi sahneler olduğunu öğrenemedik. Filmin yönetmenlerinden İsmet Kurtuluş'la e, bu konuda iletişime geçtik. Film Büyük Türk Devleti adında hayali bir ülkede geçiyor. Haluk Bilginer de o ülkenin başkanı. E, hikaye başkan dünyayı terk etmesi öncesinde son kez schnitzel yemek istemesiyle başlıyor ve film boyunca asistanı schnitzel arıyor. ...hikaye çünkü, bu. Çünkü en son tavuk galiba 200 sene önce falan görülmüş evet. dünyada. Distopik bir, bir film aslında. Distopik bir film, <gülüyor> komedi. E, neyi kesmek istediklerini de sorduk... ...fakat bunun spoiler olacağını evet. belirtti e, filmin yönetmeni. O yüzden biz de sizle paylaşamıyoruz. E, ama e, yani... İF içinde çok üzücü bir durum. Adı Bağımsız Filmler Festivali olan bir festivalinde elinin kolunun böyle bağlanmış olması. İki sene önce İstanbul Film Festivali'nde her şey yarışma durmuştu bu nedenle. Yani şeye 80'lere 90'lara dönmüş vaziyetteyiz. Hani bu eser tescil belgesi konusunda ki yabancı filmlerden istenmiyor bu belge. Onun tekrar altını çizmiş olalım. Festival gösteriminde sadece yerli yapımlardan. Isteniyor. Burada da bir çifte standart var. Ee, festival yönetimleri aman bir şekilde çark dönsün festival yapabilelim hani kötünün iyisi mantığıyla gide gide artık bu noktaya kadar geldik. Ee, dediğin gibi gerçekten çok üzücü bir durum. Ee, önümüzdeki dönemde ben hakikaten festivallerin geleceğini de çok tehlike altında görüyorum bu yaklaşımla. ...böylece her uzun metrajdan da bir takım sahneler çıkartılmasını isteyebilirler. Tabii, yalnız yani yabancılara istenmediğinin altını çiziyorsun. Bence bunu çok da söylememekte fayda var. Bu gidişle yerlilerden kaldırmak değil, yabancılardan da talep etmeye başlayacaklar gibi bir hisse kapılıyorum ben çünkü. Söyle... Eşitlemek istiyorsanız böyle yapalım evet, diyerek. Söyleyin o Scorsese'ye, o iki sahneyi kesip gelsin. Ha, mesela. Mesela, bence, bence. de. Scorsese, yine söylenir de bilmiyorum. Söylendiğinde gelip dövecek yönetmenler vardır bence. ...daha hmm. sinirliler... ...Lars von Trier kim gider söyler öyle bir şey onu bilemiyorum mesela. Onun filmini direkt yasakladılar zaten. Ha, en doğru, doğru. O, Evet son... o zaten tamamen sansüre uğradı. Daha temiz bir çözüm. Evet, Evet. If bunun dışında e, başladı ve devam ediyor. Dün e, Son Schnitzel'in de gösterilmesi gereken... Saatte toplu kısa filmler gösterimi vardı Üst üste iki saatte Yarın da başka bir e, toplu gösterim olacak Toplamda üç seçki var Dün seyrettiklerim gayet ilginçti Gayet başarılıydı Güzel bir seçki oluşturmuşlar Yarınkinde de ilgi çekici filmler var Pardon bugün Hatta şu anda o yüzden gidemiyoruz e, Onlarda da e, ilgi çekici filmler var e, Yani sinemacı eksiğimiz yok Başka eksiklerimiz var. İşte devlet fon desteği geçtiğimiz haftalarda çok konuşulan ya da sinemaya ulaşılabilme e, kendi başına ama e, genç sinemacı yetenekli konusunda. Bir eksiğimiz yok. Özellikle kısa film seçkilerini izleyenlere buradan e, bir duyuru yapmak istiyorum. Yarın öğleden sonra da e, Bomontiada'da alt sanat mekanında e, kısa film yönetmenlerinin katılacağı bir panel olacak. Yine İF İstanbul e, kapsamında. E, ona da e, giriş ücretsiz katılmanızı şimdiden e, haber vermiş olayım. Evet dün iki gösterimden sonra da yönetmenlerin bir kısmı oradaydı, bir takım konuşmalar başladı. Tabii bir miktar da bu sansür meselesine de girerek yani ilginç konuşmalar olmaya başlıyor. Tabii çok kısıtlıydı zaman. Yarınki de ilginç bir söyleşi olacaktır diye tahmin ediyorum. Evet bunun dışında açılış filme Moonlight'ti ki o zaten bugünü itibariyle gösterime giriyor. Benim çeşitli heyecanla beklediğim Filmler var dünün çoğunu sinemada geçirdikten sonra bu kısa filmlerle e, bu akşamda mesela e, yine e, bir süredir merak ettiğim filmlerden e, ayrıca sanırım sanırım değil Oscar adayı Kırmızı Kaplumbağa animasyon dalında e, Michael Dudok David'in e, uzun metraj animasyonu mesela bugünün beni heyecanlandıran filmlerinden biri. Bunun dışında e, yaşımın da dediği gibi bir takım etkinlikler de var. Özellikle hafta sonunda söyleşiler. E, ayrıca e, yine altta, alt sanat mekanında, Bomonti Adada bir virtual reality VR sergisi işte sergiden çok deneyimleme fırsatı olacak. Bugün itibariyle o da başladı. Bu sinema neye, nereye gidiyor konuşmalarında şu anda en büyük ağırlık taşıyan teknoloji VR o yüzden e, yeni ürünleri o kadar da hızlı değişiyor ki zaten uh -huh. hiç deneyimlemediyseniz çok hararetle tavsiye ederim e, bir yandan da sinemanın ilk doğuşu gibi böyle aa hareket ediyor aa arkamda görüntü vardan yavaş yavaş bir takım hikayeler anlatılmasına e, geçiliyor gibi ama tabii o o yavaş yavaşlık sinemanın ilk on senesi gibi değil çok daha hızlı oluyor iki senede mesela çok daha e, bir şeyler yapmaya başlayan e, işler ortaya çıkmaya başladı o yüzden o da benim çok e, if dahilinde merak ettiğim bir etkinlik evet yani filmler dışında yarın öğleden sonra e, Türkiye'li Kısaların yönetmenleriyle buluşmak üzere iki buçuk, dört buçuk arasında alt sanat mekanında olabilirsiniz. Ondan hemen sonra yine yarın akşamüstü saat altıda başlayan Hayata Yeni Şarkılar Lazım ee, paneli var bir de. Ee, Derya Bengi'nin moderatörlüğünde Harun Tekin, Ulaş Özdemir ve Evrim Hikmet Öğüt e, bir araya gelerek e, biraz müzik dünyası üzerine konuşacaklar. Pazar günü ise... E, Daha ilginç bir yani daha ilginç demeyeyim ama e, yine bunların yanı sıra ilginç bir ikili karşımıza çıkıyor. Kahkaha ve Estetik e, başlıklı e, söyleşti. Cem Yılmaz ve Taner Ceylan e, birlikte e, Beaumonti Adada bir e, sohbet gerçekleştirecekler. O da saat 19'da başlıyor. E, 23'ünde ise yine alt sanans mekanında e, Yeşim Ustaoğlu ile Birhan Keskin ...bir araya geliyorlar... ...edebiyat ve sinemanın kesişme noktasında... ...su ve nefes başlıklı bir sohbet gerçekleşecek. <gülüyor> evet, e, önümüzdeki günlerde... ...benim şahsen merak ettiğim... ...birkaç şeyi daha söyleyeyim. E, Linklater'ın yeni filmi... ...Everybody Wants Some... ...herkes biraz ister. Muhtemelen gösterime girme şansı bulamayabilir. O yüzden onu görmekte... E, ...fayda var... Antonia Campos'un Christine adlı filme e, gerçek bir hikayeden yola çıkan... ...kendi canlı yayında vuran bir televizyon sunucusunun hikayesini anlatan e, bir film. E, benim merak ettiğim Gece Yarısı Ekspres'ine dönüş... ...Billy Hayes ve Türkiye'nin hikayesi adlı bir belgesel var. Hani belgesel olarak ne kadar iyi bilmiyorum ama... ...Billy Hayes'in yıllar sonra Türkiye'ye dönüşünü e, belgeleyen bir film bu... Yine Oscarlarda e, en iyi yabancı dilde film dalında aday Avustralya'dan Tana e, hı hı. iyi olduğunu duyduğumuz e, filmlerden. E, bu konuyu merak edenler için yine bir belgesel My Scientology movie, Scientology filmim. E, o da önümüzdeki hafta oynayacak. E, yine Oscarlardan, yabancı dil adaylarından Hayata Rövaşata çeken adam. E, Polonya'dan Deniz Kızlarının Şarkısı daha önceki festivallerden övgülerle geliyor. Ali Kemal Çınar'ın üçüncü filme Genco. Bu sefer süper kahraman. Onu da e, listeme ekledim. E, yani daha bir sürü var tabii ama öncelikli bende bunlar. Evet. if İstanbul devam ediyor. Gerçekten hani gidip kapıdan geri dönmek pek mümkün değil. Hani biletler bitti diye ben bir takım şikayetler duyuyorum ama özellikle Ee, hafta içi gün içi e, seanslarda e, yer var e, gidip girebilirsiniz filmlere onu da duyuralım. Evet bu arada mesela ben dün Hooligan Sparrow adlı belgeseleye gittim 11'de salonda 5 kişi falan vardık o yüzden gündüz çalışmayan daha esnek saatleri olan veya öğrenciler için hakikaten gündüz denemekte fayda var. Evet şimdi bir müzik arası vereceğiz tekrar ve if müzik kapsamında e, karşımıza çıkan e, bir başka e, filmden bahsetmek istiyorum. Müzik belgeselleri deyince e, bu sene bir de Rolling Stones belgeseli var. Rolling Stones'un çıktığı Latin Amerika e, turnesinde e, onun e, belgeseli Paul Dugdale e, sinemaya E, ...aktarıyor The Rolling Stones... ...Ole Ole Ole... ...A Trip Across Latin... E, ...ve Küba'da e, konser veren ilk... E, ...aslında rock grubu oluyor... ...İngiliz rock grubu da o açıdan... ...şimdi Havana'da vermiş oldukları o konserden... E, ...bir parça dinleyeceğiz... ...oradaki kayıttan Brown Sugar... Rolling Stones'dan dinledik. Brown Sugar, If müzikte gösterilen Rolling Stones belgeseli şerefine çaldık bunda. Evet bir yandan If başladı ve bir yandan Berlinale sonuna yaklaşıyor. Ee, ben hafta sonu birkaç film görme fırsatı buldum. Ee, aralarında en beğendiğim bir e, Brezilya belgeseli oldu. In the Intense Now adında tamamen arşiv görüntülerinden oluşan ...bir essay film, deneme filmi olarak da geçiyor Türkçe'de. Bir de heyecan verici bir şekilde 1972 yapımı bir Doğu Alman bilim kurgu filmi seyrettim. Hem de orijinal gösterildiği salonda. Tabii eski salonlar durduğu için Berlin'de öyle bir şey mümkün olabiliyor. Ama festivalde daha çok konuşulan filmlerin çoğunu kaçırmış oldum. Henüz gösterilmemişlerdi. Ve genelde de çok memnun değildi insanlar yarışmadaki filmlerden. Ee, tabii hani hepsinin premieri olduğu için özellikle de basın gösterimlerine gidildiğinde önceden duyum almak, görmek, işte daha konuşulmuş filmlere gitmek diye bir şey pek mümkün olmuyor. Ee, eleştirmenlerin reytinglerine baktığımızda e, Akira Rusmak'in filmi, Raoul Peck'in I Am Not Your Negro'su Ve e, Julia Murat'ın Pendular filmi Brezilya'dan e, özellikle beğenilmiş gibi görünüyor. E, Hong Sang-soo'nun filmini e, beğenmişler. Sally Potter'ın The Party filmi aynı şekilde daha beğenilenler arasında. E, bunların dışında pek çok hayal kırıklığı da oldu. E, Grinder Chada'nın yeni filmi Viceroy filmi. Vice Royce House'u ben çok iyi şeyler bu duymadım açıkçası hakkında. Aynı şekilde Oren Möverman'ın e, çok iddialı kadrolu The Dinner adlı filme ...ya da açılış filmi olan Etienne Comer'ın Django'su... E, ...fazlasıyla düz e, ve hani çok ilginç bir konuya gayet gereksizce bir romantik hikaye... ...eklenmiş olduğu gibi e, duyumlar aldık. E, önümüzdeki hafta sonu ödüller açıklanacak... Ferhoff'un başkanlığındaki jürenin hangi filmi seçeceğini e, bir hayli merak ediyorum ben. E, pek de belli olmuyor tabii jüriden jüriye <gülüyor> çok değişebiliyor. Ama önümüzdeki hafta size Berlin ödül haberleriyle tekrar dönüyor olacağız. Evet böylece bir sinefilin daha sonuna geldik. Teknik Masa'da Feryal'e ve bu haftaki program destekçimiz Dilek Bektaş'a da çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi seyirler. İyi hafta sanırım. Sinefil Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Buru